inyeceğiz. Çok sıkıldım otobüste. Sabret Güneşciğim. Birazdan otogarda olacağız. Ben sana gelme demiştim Güneş. Sakın mızıldanmaya kalkma. Bana ne? Abi, anne ve beni üzmeyeceğine söz verdi. Sen de huysuzluk etmeyeceğine söz vermiştin ufaklık. Ay durun arkadaşlar. Zaten çok heyecanlıyım. Tutku annemlerin yerine bizi karşısında görünce kim bilir ne şaşıracak. <gülüyor> Grubumuza yeni biri katılacağı için ben de çok heyecanlanıyorum. Umarım kuzeninle de seninle olduğu kadar iyi anlaşırız Simgeciğim. Bence kimse Tutku kadar heyecanlı olamaz. <gülüyor> Düşünsenize ta Ankara'dan Bodrum'a tek başına yolculuk yapıyor. Yani. Doğrusu ben cesaret edemezdim. Ooo bu da bir şey mi? Geçen yıl yurt dışına yaz kampına gitmişti. <gülüyor> ne güzel. Bizim ailelerimiz de şuradan şuraya gönderirken ya zorluk çıkartır ya da bin bir uyarıda bulunur. Evet ya. <gülüyor> buraya gelirken bile sanki dünyanın bir ucuna gidiyormuşuz gibi davrandılar. Ne garip. Biz fazla ilgiden tutkuda ilgisizlikten yakınıyor. Hadi kızlar gevezeliği bırakın otogara girmek üzereyiz. Şu kalabalığa bakın. Ne çok gelen hmm, giden var. Evet, Aman evet. dikkatli olun da birbirimizi kaybetmeyelim. <gülüyor> tamam. Güneş sen de sakın elimi bırakayım deme. Tamam abi bırakmam. Sanki bebeğim de. Eyvah. Bu çocuğun içinde ya Tutku'yu göremezsem? Merak Aa, etme evet, Simge. Evet. Şu karşıdaki kafeteryada oturursak hem ayak altında olmayız hem de Tutku'nun geldiği otobüsü rahatlıkla görebiliriz. <gülüyor> evet, iyi düşündün Güven. Beklerken de soğuk bir şeyler içelim. Birazdan kalkacağız Güneş, yesene dondurmanı, ne sallanıyorsun? Bir dakika abi, şu karşı masada oturan adamları görüyor musun? Evet, görüyorum, ne olmuş? Ne, Hem sen de gözün onlara dikip bakmasan iyi olur. Hangi adamlara bakıyorsunuz? Şşşt Yavaş Doğa abla, bak kırmızı bluzlu kadının arkasında oturan iki adam var ya, işte onları diyorum. Hmm, evet. Gerçekten de çok garip görünüşleri Saçmalamayın var. Saçmalamayın arkadaşlar. Onlar da bizim gibi insan işte. İyi de bu sıcakta takım elbise giyip dolaşmaları hiç de normal değil. Evet bence de. Hem fark ettiniz mi? Etrafa da kuşkuyla bakıyorlar. Onları gözlediğimizi anlamamışlardır değil mi? Diyor musunuz? Deminden beri gizli gizli bir şeyler konuşuyorlar. Ya. Hem sakallı adam gözlüklü olana kocaman sarı bir zarf gösterip masanın altına sakladı. Oh. Aa, sarı Aa, sarı demek ki içine gizlenmesi gereken bir şey koymuşlar. Ne acaba? İyi de bir zarfa ne saklanabilir ki? Bence ya para ya da bir define haritası. <gülüyor> <gülüyor> Yine hafiyeliğe mi başladın Güneş'cim? Hafiyelik yapan sadece Güneş olsa iyi, evrimle doğaya ne demeli? Hmm. Küçüğüm diye bana inanmıyorsunuz. Ama sonunda ben haklı çıkacağım. Var mısınız iddiaya? <gülüyor> inanmaz olur muyuz Güneşciğim? Geçen hafta da balıkçıların erken saatte denize açılmalarından şüphelenmiştin de... ...bize bir çikolata borçlanmıştın hani unuttun mu? Aa, evet. Artık doğayla evrim borcunu ödemene yardımcı olurlar. <gülüyor> Hı, siz daha alay edin bakalım. Göreceksiniz. Bence bu adamlar bir dolap çeviriyor. Tamam tamam bir şey demedik. Sadece fazla temizle... <gülüyor> Sanırım şu gelen tutkun otobüsü. Hadi hadi acele edin çabuk oraya. Araba yanarsın da hemen gidip bavullarını alalım tamam. Hoş geldin Tutkucuğum Seni çok özlemişim Ben de seni çok özledim Simgeciğim İnanamıyorum burada olduğuma Ben geldiğine inanamıyorum Ne zamandır bunun hayalini kurardık e, Nasıl geçti yolculuğum Yol boyunca gözümü bile kırpmadım heyecandan e, Teyzemler nerede? Seni karşılamaya biz geldik. Aa bak neredeyse tanıştırmayı unutuyordum. Bak bu Güven, bu da onun kardeşi Güneş. <gülüyor> Siz de Doğa ile Evrim olmalısınız. Evet doğru. Ben Evrim, bu da Doğa. Merhaba Tutku. Merhaba arkadaşlar. Simge'den tatil anılarınızı çok dinlemiştim. Evet biz de senin hakkında çok şey biliyoruz. Aramıza hoş geldin. <gülüyor> e hep burada mı duracağız? Doğru dedin Güneş'tim. Hadi bir an önce eve gidelim arkadaşlar. E, tutku bavulların bu kadar mı? Evet bu kadar ama önce elimi yüzümü yıkamam gerek yoksa şuracıkta uyuyup kalabilirim. Güven sen eşyaları arabaya yerleştirirken biz de biraz önce oturduğumuz kafeteryaya gidelim ha ne dersin? Hem oradan da annemlere telefon eder merak etmemelerini söylesin. Hadi gidelim o halde. Hadi gidelim. Hadi. Gidelim. Hadi <gülüyor> <nasıl? gülüyor> Simge kuzenin ne tatlı bir kız çok sevdim ya gerçekten de öyle bizi nasıl da tanıdı ama değil mi yaşasın çok eğleneceğe benziyoruz bu tatilde Evet Tutku'yu <gülüyor> seveceğinizi biliyordum Sahi güneş nerede bilmem buralardaydı şimdi Acaba Tutku'yla oda lavaboya mı gitti? Aa yo yok bakın orada. Az önce bize gösterdiği adamların kalktığı masaya gitmiş. Sağını sonunu inceliyor. <gülüyor> ne komik bir çocuk. İlle de gizemli bir olay bulmak için uğraşıp duruyor. Bence bu sefer güneş atı olabilir. Hepimiz gördük adamların gerçekten de tuhaf bir halleri vardı. Tabi ya neredeyse kulaktan kulağa oynar gibi konuşuyorlardı. Evet ama bu onların kötü insanlar olduklarını ya da gizli işler yaptıklarını göstermez ki... ...belki kimsenin duymasını istemedikleri bir dertleri vardı, öyle değil mi? Hı. Olabilir ama yine de şüphe çekiciydiler. Neyse, gitmiş olduklarına göre sorun da kalmadı zaten. Ah, Tutku da geliyor. <gülüyor> Galiba bugün sizi bekletme günü oldu arkadaşlar, kusura bakmayın <gülüyor> orada. <olur>. Ne demek? <gülüyor> olur mu Tutkucuğum, lütfen böyle düşünme. Güneş, hadi gel, gidiyoruz. Geliyorum. Bakalım buraları sevecek Hı. misin Tutku? Biliyor musunuz, Tutku tarihi eserleri çok meraklıdır. Onu önce Bodrum Kalesi'ne götürelim olmaz mı? İşte buna bayılırım. Ay. Güneş, o elindeki ne senin? Şey, mu? size gösterecektim zaten. Bir he. dakika, sakın bu o adamların zarfı olmasın? Evet doğru, o zarf. O... Ne, yani sen Hı? onu aldın öyle mi? Evet aldım, ne olmuş? Sandalyenin üstünde öylece duruyordum. Dayanamadım işte. Aa. Sen aklını mı kaçırdın Güneş? Bu yaptığına inanamıyorum. Başkasının eşyasını nasıl alırsın? Evet. İçinde ne olduğunu hepiniz merak etmemiş miydiniz? Şimdi öğrenebileceğiz. Ama bu zaferde siz kızıyorsunuz. <gülüyor> Sizi hiç anlamıyorum. Durun arkadaşlar. Neler olduğunu bilmiyorum ama anladığım kadarıyla Güneş bir başkasının eşyasını habersizce almış. Eğer kime ayda olduğunu biliyorsanız götürüp verebiliriz öyle değil mi? Yok Tutku nereden bilelim? Biz seni karşılamak için kafeteryada beklerken Güneş yanmasa da oturan adamlardan şüphelendi ve... O adamları ilk kez gördük Söz dinlemeyen kardeşim de onların zarfını çaldı sonunda Hayır efendim işte ben çalmadım ben Arkadaşlar değilim. sakin olun artık olan olmuş tartışmayalım En iyisi zarfı sahiplerine nasıl verebiliriz onu düşünelim Hem güneş almasaydı belki garsonlar onu çöpe atabilirlerdi Ya da sorumsuz biri alabilirdi Gerçekten de doğru söylüyorsun Tutku Belki de Güneş bilmeden onlara iyilik yapmış oldu. E peki şimdi bütün Bodrum'u dolaşıp o adamları mı arayacağız Hayır yani? Doğacığım. Önce zarfın içinde bir adres veya telefon numarası var mı ona bakalım. Bulamazsak götürür polise teslim ederiz. Hmm. Sanırım en mantıklısı da bu. Ver bakalım şunu Güneş. Hmm, bayağı da ağırmış. Hmm, ne var acaba? Hmm. Hadi çabuk. Hadi aç şunu. Hmm. Ah, ah. Ne var? Aa, neler düşündük ama içinden çıka çıka kalın bir defter çıktı. Aa, aa, aa. Hadi güven neler yazılı baksana. Aman boşuna heyecanlanıyorsunuz. Kim bilir kimin tuttuğu notlardır. Evet Simge. Ne yazık ki kardeşimin şüpheleri boş çıkacak. <gülüyor> Şuna bakın. Ne oldu Güven? Aa, ne, mi? Oldu? ne oldu? Ee, arkadaşlar buradaki yazıların hepsi garip şekiller ve sayılardan oluşuyor. Nasıl yani? Baksanıza kareler, üçgenler, ya. daireler. Ya. Aa, sanırım bu bir şifre. Aa, evet. Bir dakika bir dakika şifre derken ne demek istedin Tutku? Yani birileri kimsenin okuyamaması için sadece kendilerinin anlayabileceği bir yöntem kullanarak bunları yazmış. Ya. Hmm, o halde şüphelerimizde haklıyız öyle mi? Sanırım öyle. Geçenlerde okuduğum bir kitapta da soyguncular gizli haberleşebilmek için birbirlerine şifreli mektuplar yazıyorlardı. Ya. Eğer dediğin doğruysa başımız fena halde dertte demektir Tutku. Defterlerinin kaybolduğunu anlayınca adamlar onu aramaya başlayacak... ...ve tabii bu durumda bizim peşimize düşecekler. Ya, gördünüz mü ben size demiştim yaşasın. Eyvah ne olacak şimdi? Ah oh, Güneş, ah oh, başımıza açtığın şu işlere bak. Hı -hı. O zaman bu defterden bir an önce kurtulmamız gerek. Evet <gülüyor> ama şifreyi çözebilirsek önemli bir olayı aydınlatmış olacağız. Belki de bir faciayı bile <gülüyor> önleyebiliriz. Tutku de mi? Lütfen bu belaya iyice bulaşmadan atalım gitsin şu defteri. Hem biz şifre çözmekten ne anlarız evet, ki? Evet, Arkadaşlar neden bu kadar telaşlanıyorsunuz? Bir kere o adamların aklına çocuklardan şüphelenmek gelmeyecektir. Evet. Ayrıca baktık çözemiyoruz o zaman atarız olur biter. Ben Tutku'ya katılıyorum. ...en azından heyecanlı birkaç gün geçirmiş oluruz hmm, değil mi? Evet, bence de. <gülüyor> Lütfen Simge, değişik bir tatil olacak hepimiz için. <gülüyor> ah, tamam, ama kimseye bundan söz etmek yok. Tutku eşyalarını yerleştirdikten sonra... ...kumsalda buluşup ne yapmamız gerektiğini planlarız. Anlaştık mı? Evet, Anlaştık. <gülüyor> <onların aşağı> <gülüyor> Duydun mu Tutkucuğum? <gülüyor> Ellerinize sağlık teyzeciğim. Her şey çok güzel olmuş. Afiyet olsun yavrum. Niye ettin de geldin. Annenle baban da gelselerdi. Hiç olmazsa bu yıl beraber olabilirdik. Onlar da sizleri çok özledi teyzeciğim. İşleri biterse bu ayın sonuna doğru gelebileceğini söylüyordu annem. Nerede o günler? Ama onların işleri bitmez ki yavrum. <gülüyor> Şöyle. Görmeyeli bu kız çok mu büyümüş yoksa bana mı öyle geliyor? Aa tabii büyüyecek Bülent sen de yani. <gülüyor> Tutku hadi giy de çıkalım. Oo ben çoktan giyindim bile. Aa nereye kızım? Dur daha çocuk yeni geldi. Biraz dinlensin. Yorgun değilim ki teyzecim. Zaten arkadaşlar da bizi bekliyor. <gülüyor> Şu çocuklara hayranım. Nasıl da hemen kaynaş veriyorlar. Bizi merak etme anne. Kumsalda olacağız. Yemekten önce döneriz. Hoşça kalın. Güle güle kızlar. Tatilin tadını çıkarın. Güneşte de fazla kalmayın. Baksın diye çarşaf gibi insan bu suların içinde olmak için neler vermez. Üstelik sıcak da oluyor tutkucum. Arkadaşları bulduktan sonra benimle yüzme yarışına ne derse seve seve evet derim. Sahi. Onları nasıl bulacağız? Hmm, bakalım neredeler. Ha işte sarış hemsiyenin oradalar. Oo baksana bizden başka herkes gelmiş. Hadi hızlanalım o zaman. Nerede kaldınız? Simge bir an gelmeyeceksiniz sandık. Annem o kadar çok iyice hazırlamış ki hepsinin tadına bakmamızı istedi. <gülüyor> Biz de hayır diyemedik. Cikolatalı hmm. kekinden de yapmış mıydı Simge abla? <gülüyor> Tabii Güneş'cim. Hatta size de getirdim. Ayrıca çörek de var. Hmm. Yaşasın deseniz ziyafet çekeceğim. <gülüyor> ama ben bir an önce denize girmek istiyorum. Hadi Simge geliyor musun? Yo, bir yere gidemezsiniz. Güven'in diyecekleri varmış ama siz gelmeden söylemedi. Aa bir şey mi oldu Güven? Bakın defterin arasında ne buldum. Ver bakayım. Aa, bu kalenin tanıtım broşürü. Aa, bakabilir miyim? Tabii, al bak. Ee, ne var bunda? Evet, şaşırtıcı olan ne? Demek ki her turist gibi onlar da kaleyi gezmiş ve bunu saklamışlar. O kadar basit değil. Bakın, kimi yazıların altı çizilmiş. Aa, evet. evet Hepsinde Karyo Prensesi'nin adı geçiyor. Bakın, prensesin resmi de daire içine alınmış. Evet. Doğru. Bu insanlar her kimse kesinlikle Karya prensesiyle ilgileniyorlar. Aman Allah'ım sakın bunlar tarihi eser kaçakçıları olmasın. Hı, olur mu olur. Yoksa neden bu kadar ilgilensinler ki? Arkadaşlar biz de her şeyden şüphelenir olduk. Bir kere kale çok iyi korunuyor. Buna cesaret edeceklerini sanmıyorum. O da doğru ya. Hem bu prensesin yeni yapılan bir mumyası değil miydi? Tarihi bir değeri yok bence. Hı, evet doğru. Tutku yeni sayılır. Bak o broşürde de anlatıldığına göre prensesin kemikleri İngiltere'de özel bir yöntemle doldurulmuş ve yüzü ortaya çıkarılmış. <gülüyor> Gelmeden önce bunu bana annem anlatmıştı. Düşünsenize binlerce yıl önce yaşamış birinin nasıl bir yüzü olduğunu görebiliyorsunuz. Doğrusu çok ilginç. Aa sadece bu mu? Mezarı da yol çalışması sırasında bulunmuş. İnanılır gibi değil. Öğretmenimiz hep Anadolu uygarlığın beşiğidir der. Gerçekten de daha ortaya çıkarılmamış ne çok tarihi eser vardır. Sanırım bu nedenle prensesi çalmak isteyebilirler. Peki biz buna nasıl engel olacağız? En başta şu yazıların ne anlama geldiğini bulmamız gerek. Evet, bir an önce bulalım Güven. Yoksa bu insanların yapmak istedikleri kötü bir şey ise önlememiz olan haksız olur. E o zaman ne bekliyoruz? Hemen şifre üzerinde çalışmaya başlayalım. Defteri getirdin mi Güven? Deli misin Doğa? Bu ne kadar tehlikeli olurdu, düşünsene. Defteri kimsenin bulamaması için dolabıma sakladım. Birazdan bize gidip bakarız. Karya prensesini görmek için kaleye de gitsek hiç fena olmayacak. Hmm, doğru. Biz bir kere gitmiştik ama kapanma saati olduğu için her yerini gezememiştik. Değil mi abi? Evet. O yüzden bu kez zamanında gidelim. Evet. Şimdi yapmamız gerekenleri bir sıraya koyalım. Plan yaparsak işimiz daha da kolaylaşır. Öyleyse biraz yüzdükten sonra da Güvenlere gidip şifre hakkında konuşalım Yarın da kaleye gideriz. İşte bu çok güzel Hadi kim benimle yarışıyor ben, ben. Ey ben, ben. Denef Bey tutku geliyor ...bu yazıları çözmemiz olan haksız. Belki de basit bir yöntemi vardır. Evet ama anne. de defteri. Hiçbir şey göremiyorum. Aa, Bence... Ben sanki görebiliyorum Doğa. Bir dakika bir, dakika, bir dakika. En iyisi buradaki şekillerin... ...bir bölümünü kağıtlara yazalım. Hepimiz de örnek olsun. Evet, evet. Böylece daha sonra da herkes üstünde çalışabilir. Peki Ebner. Semgenin yazısı güzel. O yazsın. Bana da vereceksiniz değil mi? Sana mı? <gülüyor> ama sen en küçüğmüşsün. Olabilir ama defteri ben buldum Tamam tamam üzülme Güneşciğim Sana da yazarım Teşekkür ederim Singe ablaca Hemen kağıt kalem getireyim <gülüyor> Aa, Güneş altı tane kağıt getir Biliyorum abi hepimize birer tane işte Al Singe abla bu kağıtlar bu da kalem Sağol canım Hemen başlayalım ancak bitiririm Aa, Çocuklar Size buz gibi karpuz getirdim Oo. Ellerine <gülüyor> sağlık anne Öferinler Bu senin. çok iyi oldu işte evet. Teşekkür ederiz Teşekkürler, Teşekkürler olsun. Anne. Simgeciğim sen de annene söyle Yarın akşam yemeğine bekliyoruz sizi Olur söylerim Meral teyze Ben alışverişe gidiyorum çocuklar Birazdan dönerim Karpuzlarınızı bitirdikten sonra tabaklarınızı mutfağa bırakın Olmaz mı? Peki <gülüyor> Karpuzun görünüşüne bakın kıpkırmızı. Ağzım ıslandı. Hmm. Yeşil mantolu, kırmızı elbiseli, siyah dümeli hanımın adı ne bilin bakalım. <gülüyor> Tabii ki karpuz. Bırakın şimdi karpuz yemeği de biriniz bana yardım edin. <gülüyor> tamam Simgeciğim. Ben tek tek şekilleri söylerim. Sen de yazarsın. <gülüyor> tamam. Arkadaşlar arkadaşlar bakın aklıma ne geldi. Ya bu şifrenin karşılığı Türkçe değilse? Aa, aa, aa, i̇şte o zaman yandık. Asla öyle. bulamayız ne olduğunu. Evet. Evet. Durun canım daha çözeceğimiz bile belli değil ki. Şişt susun. Dikkatimi dağıtmayın Hadi Tutku başla Kare 6 rakamı Küçük harf re Yıldız şekli Tekrar 6 Şimdi boşluk bırak Ok işareti 5 rakamı Ben üstelik hep aynı şeyleri yazıyorum A, Bence yeter Siz yazarken ben de her yeni simgeyi not alıp bir liste çıkarttım Aa, Nasıl yani. bir listeymiş Bakın bu. şimdi Dikkat ettiyseniz kullanılan beş tane rakam var Bunlar 2, 5, 6, 8 Evet Sonra 10 tane bildiğimiz harf kullanılmış hmm. H, J, L, hmm. M, Ö, P, R, T, Z ve X ha, Evet bu çok zekice bir buluş gibi. Tabii ya noktalama işaretleri de harf gibi kullanılmış sanki Bakın eşit nokta virgül dolu kağıdın her yanı Aa bakın geometrik şekiller de var. Kare, üçgen ve yıldız. Uf çok karışık. Biz bunun içinden çıkamayız arkadaşlar. İyisi mi bu defterden kurtulalım. Sizi bilmem ama bu iş beni çok sardı. Şifreler, tarihi eserler. Düşünsenize belki de Karya Prensesi'nin kaçırılmasını engelleyeceğiz. Güzel söylüyorsun Tutku ama... ...bu işe kalkışan insanlar planlarını bozmamıza kesinlikle izin vermezler. Bir dakika arkadaşlar... Güneş defteri aldığından beri zaten olaya karışmış olduk. Bundan sonra ne yaparsak yapalım güvende olamayacağız. Umarım başımız düşündüğümüzden de büyük bir derde girmemiştir. da bir hayli kararmış. Şifre çözeceğiz diye çok oyalandık. Çok. Üf, bari bir işe yarasaydı. Umarım ilk günden teyzemi kızdırmamışızdır. Neyse ki telefon edip haber verdik. Geç kalmamıza değil de senin dinlenmene izin vermediğimi düşünerek kızabilir. Gel şu kestirmeden gidelim. Eve daha çabuk varırız. Burası çok hızsız Simge. Üstelik de çok ürkütücü. Evet ama şu köşeyi dönünce bizim evin oraya çıkmış olacağız. Şişt, Simge. Farkında mısın? Biri bizi takip ediyor. N ne? Ne? Nerede? Sakın arkana bakayım deme. Emin misin? Evet, biraz önce ayakkabımı bağlamak için durduğumuzda o da durdu. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum ama ben çok korkuyorum. Ya bu o adamlardan birisi? Eyvah, hadi koşalım. Hadi, bir, iki, üç, başla! Abi, abiciğim, hadi bana şu alfabeyi göster. Olmaz, görmüyor musun? Şifreyi çözmeye çalışıyorum. Ben de çözmek istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Üf, güneş rahat bırak beni. Anne! Of of tamam tamam gel. Sanki birden öğrenebilirmiş gibi. Öğrenirim tabii. Ver bakalım ver. Kardeş değil sanki canavarsın. Güneş. Ne oldu abi? Bir dakika bir dakika sus. Bunu denemem gerek. Evet. Şimdi kareye k desek. Altıya a. Sonra küçük harf R, Yıldız'a ye ve tekrar altı'ya a. Ee, karya, kar, kar, karya. Evet, Karya. Hadi abi, söylesene ne oldu? Yaşasın, çözdük Güneş'cim, şifreyi çözdük. Bunu hemen diğerlerine de haber vermemiz gerek. Gerçekten mi? Duralım, duralım biraz. Öldüm. Yol bitmeyecek gibiydi sanki. Şurada biraz soluklanıp eve öyle gidelim. ne oluyor? Doğru. Olmuyor? Yoksa annem bir daha bizi kendi başımıza bırakmaz. Sahi nerede bu adam? İşte geliyor çabuk çalıların arkasına gizlen. Ah. Sence o adamlardan biri miydi Simge? Bilmem ki yüzünü tam seçemedim ama umarım değildi. Neyse demek ki bundan sonra daha dikkatli olacağız. Hadi teyzemi daha fazla bekletmeden eve girelim. Simge, Tutku ne yapıyorsunuz orada? Hadi içeri, güven telefonda. Sizinle görüşmek istiyor. Şifreyi çözdük şifreyi çözdük. Ne? Şaka yapıyorsun. Hayır hayır doğru söylüyorum. Çok heyecanlıyım. Peki, peki nasıl yaptın? Neler oluyor Simge bana da söylesene. Güven şifreyi çözmüş. Ne gerçekten mi? Ben de dinlemek istiyorum. Hadi güven meraktan ölüyoruz anlat şunu. Evet aslında çok basit bir yöntemi varmış. Dinle örneğin kare k harfiymiş. Sonra yıldız da ye. Simge uyudun mu? Hayır öyle hareketli bir gün geçirdik ki gözüme uyku girmiyor. Benim de. Bakalım yarın o defteri okurken neler öğreneceğiz. Bakalım umarım bir işe yarar. Söylesene Simge. Sence o peşimizdeki adam gerçekten bizi mi izliyordu? Uf, bilmiyorum ama bugünkü kadar korktuğumu hiç hatırlamıyorum ben de. Bir an elini uzatıp bizi yakalayacak sanmıştım. Keşke yüzünü görebilseydim. Ama Simge bunu diğerlerine de söylememiz gerek. Dikkatli olmamılar. Hı hı, haklısın. Öyle bir işe girdik ki her şey hazırlıklı olmamız gerek. Ailelerimiz bizde ne yaparlar acaba? Bunu düşünmek bile istemiyorum Neyse yarın çok işimiz var uyusak iyi olur Evet ya erkenden güvenlerde olmamız gerek Daha sonra da kaleye gideceğiz Hadi iyi geceler Sana da Kim? Ben de sizinle olsaydım Simge abla. Hemen adamı tanırdım. Ya, tabii. Ay, ne heyecanlı günler yaşıyoruz. Ya. Tıpkı serüven kitaplarındaki çocuklar gibi. Bunları bir an önce anı defterime yazmalıyım. <gülüyor> Arkadaşlar bırakın bunları da okumaya bir an önce başlayalım artık. Meraktan ölmek üzereyim. Tamam tamam. <gülüyor> Hadi okuyorum dinleyin. Tamam. <gülüyor> Karya Prensesi artık yeni yaşamını bu gizli geçitte devam etti. Gizli geçit mi? Ne demek geçitme? istiyor acaba? Doğa biraz dursana bakalım gerisi ne? Onu kopyaladığımızı kimse bilmiyor. Prensesin kemiklerinde canlı hücre bulmamız büyük bir şans oldu. Kopyalamak mı? Ne bu böyle gizli geçitler, böyle? hücreler falan? Güven doğru okuduğuna emin misin? Evet Simge doğru okuyorum. Eğer ikide bir de kesmeseniz ne olduğunu tamam, öğreneceğiz. Tamam tamam Güven hadi sen devam et yoksa bitmeyecek. Bizler yani beş genetik mühendisi evet. insanlık için yeni bir başarıya Nasıl? imza atmış olduk. Genetik ne mühendisi ya? ne demek abi? Emin değilim ama hücre falan dediğine bakılırsa canlıları inceleyen bir meslek olmalı. Ha, evet Bunu olabilir. bilse bilse ancak iyi tabi bilir. Ona sormayan edersiniz. Aa Hani şu geçen yıl tıp fakültesini kazanmıştı o mu? Evet annem onun çok akıllı ve çalışkan olduğunu söylüyor. Bu konuda bize bilgi verebileceğini sanıyorum. Ne o, yani? yani bu sırrımızı başkasına da mı açacağız? E, her şeyi söylememiz gerekmiyor ki evrim. Sadece genetik ve hücrelerle ilgili sorular sorarız. Bence çok iyi olur. Benim Hiç olmazsa de. okuduklarımızın ne anlama geldiğini anlarız. Ben hala prensesi çalıp çalmadıklarını anlamadım. Hiç hırsızlıktan falan söz edilmiyor. Galiba yanıldık. Sadece prensesin kopyasını almışlar. Bu da bir suç sayılmaz. Böylece ortada esrarlı bir olay falan kalmıyor. Aa, olur mu hiç dua? Baksana gizli geçitlerden, hücrelerden, kopyalardan söz ediyorum. Bence daha karmaşık işler çeviriyor bu adamlar. O halde defteri okumayı bitirdikten sonra doğru Yiğit tabiye gidiyoruz. Tamam. Hadi güven devam et. Okurum ama artık sözümü kesmeyin. Bittikten sonra konuşuruz. Tamam güven anlaştık. Can kulağıyla seni dinliyoruz. Evet nerede kalmıştım? Ha işte burası. Adımız tarihe insanlığın kaderini değiştiren bilim adamları olarak geçecek. Nasıl yani? Tarihin derinliklerinden gelen bu kişiye yeniden hayat vermiş olmamız bizi gururlandırıyor. Ay, hayatım, Yakalanma korkumuz olmasa çalışmalarımızı daha hızlandırabiliriz. Bunun dışında en önemli sorunumuzsa Karya prensesini burada tutmak, Karya, onu oyalamak şey gitgide zorlaşıyor. Haklı olarak gün ışığına çıkmak, insanların arasına karışmak istiyor. Ne ne? Ama onu ortaya çıkartmamız hem deneyimiz hem de bizim için Deneyim. büyük tehlike olur. Şu ana kadar sağlığıyla ilgili bir problemle karşılaşmamamız... ...bundan sonra da karşılaşmayacağımız anlamına gelmiyor. Ay bir dakika bir dakika anlayamadım. Bu mühendisler Karya Prensesi dedikleri kadını zorla bir yerde tutuyorlarmış öyle mi? Doğrusu ben de bir şey anlamış değilim. Uff kafam karıştı. Kim bu kadın Allah aşkına? Arkadaşlar benim aklıma bir şey geliyor ama... Yok canım bu olan Olanaksız Olan haksız olan ne tutku? Hani bir ara gazetelerde televizyonlarda hep bu genetik kopyalamayla ilgili haberler vardı anımsıyor musunuz? Aa sahiden evet. ee, bir ara bir hayvanın aynını kopyaladıklarından söz ediliyordu. Ee, koyun muydu neydi? Koyun Dolly. <gülüyor> evet işte evet. o aferin güneşim. Bu da öyle bir şey olmasın sakın. Eyvah ben kötü olaylara karıştığımızı biliyordum zaten. Ah, çocuklar bana kalırsa biz bu olayın altından kendi başımıza kalkamayız. Başımız iyice derde girmeden olanları ailelerimize anlatalım. Belki de en iyisi polise gitmek. Ne dediğinizin farkında mısınız siz? Bir kere o defteri almakla şu anda zaten suçlu durumdayız. Onun için ne polise ne de ailelerimize anlatabiliriz. Hem bize inanmazlar da. Evet evet, evet simge haklı başladık bitirmek durumundayız. Bir dakika beyiz. bir dakika. Eğer korkuyorlarsa onları zorla bu serüveni sokmamalıyız güven. Eğer karışmak istemiyorsanız yapacağımız planlara katılmazsınız olur biter. Sizi anlayışla karşılarız. Hayır ben öyle bir şey söylemedim. Sizi yalnız bırakamam. Canım ben de demedim sadece korkuyorum o kadar. O halde artık ne yapmamız gerektiğini konuşabiliriz. Herkes ne düşünüyorsa söylesin, hadi. Bence şifrenin okunmasını bir an önce bitirelim. Evet, evet ama okuduklarımızın bazılarını anlayamıyoruz. O yüzden bir an önce iyi abiyle konuşmamız gerekir. Kesinlikle Hı -hı. Kesin. Diyelim ki öğrendik. Sonra ne yapacağız? Eğer doğru anlamışsak ve bir kadın varsa ne yapacağımız belli. Hemen gizli geçidin yerini bulup onu kurtarmamız gerekir. Kopyalanmış bile olsa o da bir insan. Tutsak olarak yaşamasına izin veremeyiz. Simge evet. çok haklı. Zavallı kadıncağızı en kısa zamanda kurtarmamız gerekiyor. Kobay gibi yaşamak hiç hoş değil. Doğru. Ben gene de bir şey anlamadım. Sonuç olarak kim bu kadın? Üf dua. Kaledeki Aa. müzede duran mumya işte. Canım olur mu hiç öyle şey? Karya prensesi binlerce yıl önce yaşamış biri... Onu nasıl ve kimden kurtaracağız? E bunu biz de tam olarak bilmiyoruz ki. Umarım bu defter bütün sorularımızı yanıtlayacaktır. O zaman hadi kalkın hadi. Yiğit abi denize gitmeden yetişelim. Sonra da müzeye gideriz. Şu prensesi çok merak etmeye başladım doğrusu. Ben de söze edilen gizli geçitin nerede olduğunu merak ediyorum. Aa, evet, bir doğu var. Bulabilir miyiz dersiniz? Defteri okudukça öğreneceğimizi sanıyorum. En azından bir ipucu mutlaka vardır. Bence vardır. Yeter ki başka bir şehirde olmasın. Aksi halde bu serüven burada biter. Hadi hadi, konuşarak zaman yitirmeyelim. Önce genetik mühendisliği neymiş onu bir anlayalım bakalım. Tamam. Çocuklar, böyle kalabalık şekilde kapıyı çalarsak tuhaf olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> i̇yi abi, altı tane çocuğu karşısında görünce çok şaşıracak. Ya, o zaman ben kapıyı çalar konuşurum. Ee, siz de bahçede beklersiniz. Yiğit anlatılanlarını Aa, ben de duymak istiyorum. Evet. Burada durup bekleyemem. Doğrusu. Haklısın simgeciğim ama dikkate çekmememiz gerekiyor. En iyisi güvenin dediğini yapmak. Bence boşuna tartışıyorsunuz. Bakın karşıdan kim geliyor? Aa, Yiğit abi. Sanırım plaja gidiyor. <gülüyor> i̇yi abi, İyi abi. Merhaba Güneş. Burada durmuş ne yapıyorsunuz? Denize gitmiyor musunuz? Gideceğiz de önce senden öğrenmek istediğimiz bazı şeyler var Yiğit abi. Onları sormaya gelmiştik. Oh, benden mi? <gülüyor> Peki ama fazla zor olmasın. <gülüyor> yok yok çok zor değil. Sadece genetik mühendisliği ne demek onu öğrenmek istiyoruz. Ooo bilimsel araştırma yapıyorsunuz herhalde. Ya da hepiniz genetik mühendisi olmaya karar verdiniz öyle mi? İkisi de değil. Sadece merak ettik her yerde konuşuluyor ama biz anlamıyoruz ne demek olduğunu. Ha. Ama bu böyle ayaküstü konuşulacak bir şey değil. Ben kısaca sizlere anlatmaya çalışayım. Ee, <gülüyor> Genetik mühendisleri bizim sağlığımızla ilgilenir. Hani vücudumuzu oluşturan hücreler var ya... ...işte onlara bakarak doğuştan gelen hastalıklarımızı öğrenebilirler. Evet hücreler. Kopyalamayı da soracağız size Şişt Güneş susar mısın sen <gülüyor> Vay vay vay de biliyormuş bu Güneş abla Şey yani bu genetik mühendisleri ne işe yarar açıklar mısın Yiğit abi İnsanların hücrelerini inceler dedim ya Şimdi o hücrelerin içinde bize özelliklerimizi veren kromozomlar var Bunu anladınız mı hı hı, Anladık sayılır evet. ee, Daha basit anlatmaya çalışayım Şimdi o kromozomlara daha güçlü bir mikroskopla bakacak olursak İpliksi bir maddeden yapıldığını görürüz. İşte buna DNA diyorlar. Hmm. Yani genlerimiz. Bu genlerde bizim kız mı, erkek mi... sarışın mı, esmer mi olduğumuzu belirliyor. Nasıl yani anlayamadım. Ee, evet bu o kadar basit değil tabii. Ama hmm, diyelim ki... ...senin saçların kıvırcık, siyah ve kalın terli. Evet. İşte bu senin hücrelerinde bulunan... ...DNA'ların o şekilde şifrelenmesiyle oluyor. Hmm. Şifre mi? Sen nereden biliyorsun şifreyi Yiğit abi? O kadar da saklamaya çalışmışlar. Güneş <gülüyor> <gülüyor> Ne diyorsun sen güneş ne şifresi? Ona bakma Yiğit abi saçmalıyor işte. Evet, evet. Neyse siz anlatmaya devam edin. Çok ilginç bir konu bu. İleride böyle bir işim olmasını isterdim. Sonuç olarak kimsenin DNA'sı kimseninkine benzemez. Ee, bu tıpkı parmak izi gibi. İşte genetik mühendisleri de DNA'larda oluşan hataların düzeltilmesi için araştırma yaparlar. Böylelikle gelecekte çoğu hastalıklardan kurtulmuş olacağız. Bir dakika, benim aklıma bir soru takıldı. Acaba bu genetik mühendisleri canlıların kopyalanmasıyla da ilgileniyor mu Yiğit abi? Elbette. Sorduğunuza göre bu konuda yapılan çalışmaları da duymuşsunuzdur. Bazı hayvanların hücrelerinden çıkardıkları DNA'larla o hayvanın bir eşini daha oluşturdular. Ya, bu ne anlama geliyor Yiğit abi? Yani şimdi sizin anlayacağınız o canlının ikizi oluyor. Her şeyleri birbirine tıp atıp benziyor. Yani kardeş mi oluyorlar Yiğit abi? Öyle de diyebiliriz Güneşciğim ama kopyalananın anne ve babası olmuyor anlıyor musun? <gülüyor> Yazık yani kimsesiz öyle mi? Ee, evet bir anlamda kimsesiz sayılabilir. Peki bu sadece hayvanlar üzerinde mi yapılabilir? İnsanlarda olamaz mı? Olmasına olur ama şimdilik deney aşamasında olduğu için insanlar üstünde denenmesi yasak. Üstelik bu konuda farklı görüşler var. Gerek ki kötü niyetli insanlar tarafından kullanılacak olunursa yararlı bir şeyi tehlikeli hale dönüşebilir. Tehlikeme. <gülüyor> Neyse canım. Sonra yine konuşuruz. Çocuklar hoşça kalın. Canım, tehlikeyi boş ver. Hadi denize gelin denize. bir daha yardım etmeyeceğim. Yine ne oldu Güneş? Lütfen huysuzluk etmeye başlama. Beni Yiğit abinin yanına küçük düşürdünüz. Ama Güneşçim seni susturmasaydık her şeyi söylemek üzereydin. Hiç de değil ben o kadar... Şimdi tartışmanın sırası değil. Hani kaleye gidiyordun? E, a, evet evet. Hadi bir an önce ne yapacaksak yapalım. Hadi. Aa, eğer gideceksek annemlere haber vermeliyim. Tabii ki gideceğiz evrim. Yiğit ağabeyin söyledikleriyle defterin anlattıkları birbirini tutuyor. Yine de emin olmamız gerekir. Bakalım Mumya yerinde duruyor mu? İyi. O zaman şimdi herkes ailesine haber versin. Sonra da dolmuş durağında buluşuruz. Bir saat sonra durakta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Nerede kaldı bu da? Piştik sıcaktan. Hmm. Gelir şimdi. Gelir. <gülüyor> Eminim annesinin bin tane sorusunu yanıtlamaya çalışıyordu. Marim şey. ağzından bir şey kaçırmaz. Aa, bakın o konuda doğaya çok güvenirim. Asla sırrımızı açıklamayacaktır. E, biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle garip bir serüvenle karşılaştığımıza hala inanamıyorum. Doğrusu bende. Acaba o kopyalanan kadın kim olduğunu biliyor mudur sizce? Belki de hala bizim kadar bir çocuktur. Evet. Kopyaladılar diye birdenbire büyüyecek değil ya. Evet. Şimdi daha da üzüldüm. Hadi hemen kurtaralım onu. Beni öyle gizli bir yere kapatsalar çok korkardım. Üstelik annesi, babası ve onu kızdıracak bir abiyi bile yok. Demek ben seni kızdırıyorum öyle mi küçük hanım? <gülüyor> evet kızdırıyorsun ne olacak? Ama senin gibi bir abi olmadığı için eminim zavallıcık sıkıntıdan da patlıyor. <gülüyor> Güneş doğru söylüyor. Ne yaparlarsa yapsınlar yakınlarımızın olması bizim için büyük bir şans. Karyo Prensesi'nin yerinde olmak istemezdim doğrusu. Aa, bakın doğada geliyor işte. O. Biraz daha oyalansaydın ya Doğa... ...ne güzel müzenin kapanma saatine yetişirdik. <gülüyor> Aman Güven... ...sanki annemi bilmiyormuşsun gibi konuşmasana... ...hala arkamdan kaleye giden yolu... ...bilip bilmediğimizi soruyordu. <gülüyor> Sorsun. Annen olduğu için sevinmelisin Doğa abla. Hı, Sevinmek mi? Ne diyor bu? <gülüyor> <Aa>, boş ver onu. <gülüyor> Hadi minibüse binelim. Bakın bir tanesi kalkmak üzere. Var burada. Şu ağaçlara bakın Acaba Yer, adları ne Aa, Şu karşıdaki pembe çiçekli a. olanlar Begonville Evet burada B. sizce B. görebilirsin B. bunların B. Aa, Bak şey bak şunlarda zakkum Defne ve çınar ağaçları B. da var Ama diğerlerinin adını ben de bilmiyorum. Evet hepsi de çok hoş kokuyor Öf. Herkes resim çekiyor Keşke biz de fotoğraf makinemizi getirseydik Anlaşıldı evet. an. evet, Acele'den hiç aklımıza gelmedi Neyse bir dahaki sefere getiririz artık Niye taşların fotoğrafını çekiyorlar anlamadım doğrusu. <gülüyor> Onlar taş değil güneş. Hepsi de bundan yıllar önce başka insanlar tarafından yontulmuş tarihi eserler. Ne kadar değerliler bir bilsen. Say. Peki bizim evin bahçe duvarı da değerlenir mi ileride? Bilmem. Binlerce yıl sonra olabilir belki. Eminim o zaman da bizim uygarlığımızı inceleyeceklerdir. Çok heyecanlıyım. Acaba ne zaman Karya Prensesini göreceğiz? Rehber birazdan o bölüme geçeceğimizi söyledi ya da o. Buradaki her şey çok ilgi çekici. İnsan tarihin içinde yolculuk yapıyor gibi oluyor. Gördüğünüz her gibi isim. kalenin beş kulesi bulunmakta. Kale her el değiştirdiğinde gelenler bu kuleleri eklemiş. Kuzey Hendeyi denilen bölüm artık festivaller ve tiyatro oyunlarının sergilendiği yer olarak kullanılmaktadır. Aa şu testilere bakın ne ilginç. Dipleri sivri sivri. Şu anda dünyanın en büyük amfora koleksiyonunu görüyorsunuz. Bu bölgede yaşamış olan uygarlıklardan geriye kalan bu testilerin ticarette kullanıldıkları bilinmektedir. Küçüklü büyüklü bu amforalarla zeytinyağı, kuru gıdalar deniz aşırı ülkelere taşınmış ya da depolanmış. Acaba daha çok var mı? Yoruldum ben. Lütfen Güneş, nasıl olur da böyle bir yerde mızmızlanıyorsun anlamıyorum. Birazdan kubbesi aydınlatma için kullanılan renkli fanuslarla süslenmiş hamam bölümünde ama, olacağız. Hamam mı? Demek kaledekiler hamamda yıkanıyorlarmış. <gülüyor> Bu hiç aklıma gelmezdi. Aman canım, eskiden yaşamışlar diye pis gezecek halleri yok ya. <gülüyor> Adı üstünde uygarlık işte. Uygar insanlar da temizliklerine önem verir. <gülüyor> Bu bölge uzun süre Karyalıların hakimiyeti altında olduğu için Karya ülkesi olarak anılmaktadır. Şu karşıda gördüğünüz Baltalı Kule'de de 1989 yılında lahiti bulunan Karya Prensesi'nin mankeni ve özel eşyaları sergilenmektedir. Ve sonunda göreceğiz işte. Bulunduğu yerin adına dikkat ettiniz mi? Baltalı Kule. Adı bile insanı ürpertiyor. Korkutmasana Güven. Zaten çok heyecanlı. Durun ya. <gülüyor> İtelemeyin. Burayı ne kadar güzel yapmışlar. Aa, bakın içeri girince ışıklar yandı. Hey, müzede duyuyor musunuz? Acaba bu ezgi o dönemi mi ait. Kule kapısının üstünde kuleye adını veren çifte ağızlı karya baltası bulunmakta. Yapılan araştırmalar sonucu karya prensesi olarak anılan bu kişinin Hekatomnos sülalesinden gelen kraliçe ada olduğu anlaşılmıştır. Kraliçe Ada aynı zamanda Büyük İskender'in manevi annesidir... ...ve milattan önce 344 ile 341 yılları arasında Karya ülkesini yönetmiştir. Işte, i̇şte orada. Ne kadar da canlı görünüyor. Evet. Yani şimdi bu mu Karya prensesi? Şşşt sessiz ol güneş. Herkes güneş, bize bakıyor. Kraliçe Ada'nın 40 yaşlarında öldüğü sanılmaktadır. Ayrıca Lahti'nin içinde bir fındık faresinin kemikleri de bulunmuştur. Artık Paresi defterde değil. yazılanların doğru olduğunu kabul edebiliriz. Hala aklım almıyor. Şimdi o defterde sözü edilen kadın bu? Evet doğacım, bu. İnanması gerçekten çok zor ama işte bu kadın şimdi bir yerlerde yaşıyor ve tutsak. olanağı ama olsa da bütün dünyayı dolaşıp tarihi yerleri görebilsem. Ama karar verdim. İleride arkeolog olacağım. Ben uzay araştırmaları yapmak istiyordum ama bu genetik mühendisliği daha çok ilgimi çekmeye başladı. Düşünsenize insanlığın bütün gizi genlerde. Abi ben çok susadım. Sahi ben de. Hem susadım hem acıktım. Hadi gidip bir yerlerde bir şeyler yiyelim. Hadi. Tamam o zaman. Sonra da bize gidip defterin geri kalanını okuruz. Olmaz mı? Tamam çocuklar. Şu karşı kaldırımdaki adama bakın. Hangi adama? Evet. Bak bak büyük mağazanın vitrinine bakan denizci şapkalı adamı diyorum. Aa o günkü adamlardan biri bu. Aa, gerçekten de o. Burada ne geziyor acaba? Yine kötü bir şeyler yapacak. Hadi onu izleyelim. Olmaz. Ya yakalanırsak? Canım bunca kalabalığın arasında bizi fark etmez bile. Nereye gittiğini ben de merak ettim ama hepimiz peşine takılırsak dikkat çekeriz. En iyisi siz eve dönün adamı ben izlerim. Hayır, ha, hayır. tek başına gidemezsin güvenden de geleceğim. Hadi o zaman. Adamı gözden kaybetmeden yetişelim. İyi de Tutku annem seni sorunca ne diyeceğim? Bilmiyorum. Bu bir şeyler işte. Ah, gerçekten annem beni de soracaktır. Evrim anneler motor gezisine gitmişlerdi değil mi? Evet ancak akşama dönerler. Tamam o halde. En iyisi siz Evrim'lere gidin. Böylece soru soran da olmaz. Bir aksilik olursa oraya telefon ederiz. Dikkatli olun. Nefesim kesildi. Ay, evet. Bir de bu yokuş çok dik. Burada kimsecikler yok. Arkasına dönüp baksa bizi hemen görecektir. O yüzden dikkatli ol. Eğer dönerse biz de hemen arkamızı dönüp ters yöne gidiyormuşuz gibi yapalım. Tamam. Bizimkiler ne yaptı acaba? Şimdiye kadar eve varmış olmaları gerekir. Bu adam da gideceği yere bir türlü varamadı. Bak işte karşıdaki evin bahçesinden içeri giriyor. Aa, ne dersin? Sence burası onun evi mi? Bilmem ki. Bunu anlamanın iki yolu var. Ya burada durup adamın çıkmasını bekleyeceğiz ya da bahçeye girip bakacağız. Haklısın. E, o halde hemen karar vermemiz gerek. Eğer evi ise burada bekleyerek zaman kaybetmiş oluruz. Ben içeri girmeye öneriyorum Güven. Ya, suçlu da olsa başkasının evini gözetlemek hiç hoşuma gitmedi. Benim de ama bir şeyler öğrenmek istiyorsak bunu yapmak zorundayız. O halde sen burada bekle ben gireyim. Niye ben bekleyecekmişim? Canım belki korkarsın dedim. Üf güven bir kere bu benim fikrimdi. Neden korkacakmışım Ay, tamam, ki? Tamam tamam tartışmayalım. Hadi yürü girelim de neler olduğunu anlayalım. Eğer adam bizi görecek olursa yolumuzu kaybettiğimizi söyler yardım isteriz olmaz mı? Gitgide yalancı olmaya başladım. <gülüyor> Haklısın ama adama doğruyu söylediğimizi düşünsene. Ee, biz sizden şüpheleniyoruz da efendim o yüzden peşinizdeydik. Çok komik olurdu herhalde. <gülüyor> Neyse artık sessiz olsak iyi olur. Bak bahçede kimsecikler yok Hadi girelim. Öf, sus kapısı suss. Biliyor musun, Bodrum'un hemen hemen her evinde bir köpek vardır. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Merak etme, hayvanlar beni sever. Of iki saat fazla oldu. Nerede kaldılar acaba? Ya abime bir şey yaparsın adam. Boşuna telaşlanıyorsunuz. Güvenle tutkunun kendilerini tehlikeye atacaklarını hiç sanmıyorum. Hem gelmeleri de zaten zaman alacaktır. Umarım çok gecikmezler. Bundan sonra da asla böyle bir şey yapmalarına izin vermeyelim olmaz mı? Zaten geldiklerinde bu işin peşini bırakmamızı söyleyeceğim. Ben çok korkuyorum. Hepsi benim yüzümden oldu. Ağlama oh, lütfen canım. Güneşciğim. Bak bizi de üzüyorsunuz. Tutku, istersen dönelim. Ben hoşlanmadım bu durumda. Olmaz Güven. En azından hemen bakıp çıkarız. Ya köpek? Yanımda biraz çikolata var. Köpekler tatlıyı çok sever. Şimdi onunla dost olacağız. fikir. E, tatlı köpeklere zararlı ama bir defa yemesinde sakınca yok. Hadi daha fazla oyalanmadan şu bahçeye girip bakalım. Bak, bize havlayan bu ufak satmış. Gel canım benim. Sen ne tatlı şeysin öyle. Al bak, sana güzel mama getirdik. Ya, onca ses bundan mı çıkıyor? Ç çok taşınmış. Bana nasıl da kuyruk salgıyor. Boşuna endişelenmişiz demek ki. Şiş, güven bak, adam pencerenin önünde telefonla konuşuyor. Üstelik cam da açık. Ya yaklaşırsak duyabiliriz konuşmalarını. Öf, bu yaptığımız çok kötü ama... ...söylediklerini dinlemek zorundayız. Evet, ayrıca onların yaptıkları daha kötü. Bak, şu ağacın arkasına gizlenirse konuşmaları dinleyebiliriz. Evet, ne yazık ki daha bulamadım... Kendime çok kızıyorum. Nasıl böyle dalgınlık yaparım diye. Her şey onun için de kayıtlıydı. Bu yüzden de çalışmalarım gecikiyor. Duydun mu Güven? Sanırım defterden söz ediyor. Bence de demek ki doğruyuz üzerindeyiz. Yok <gülüyor> yok yo, merak etme kimse okuyamaz. Hani okuldayken uydurduğumuz yöntemle yazmıştım. <gülüyor> evet iyi bildin. Ders notlarımızı koruduğumuz şifreyi kullandım. Şuna bak ne da rahat. Bizim defteri okuduğumuzu bilse böyle gülemezdi. Kadını kurtardığımızda yüzünü görmek isterdim doğrusu. Bizim burada olduğumuzu bilse ne yapar acaba? Sanırım bizi de o kadının yanına kapatırdı. Neyse zaten gazeteye ilan verdim. Yarın çıkacak. Bulanın getireceğini umuyorum. Eğer bu da olmazsa bir yıl daha yazmak için uğraşacağım. Şimdilik tek düşündüğüm Kraliçe Ada'nın antik tiyatroda tutulmasının mantıklı olup olmadığı. Güven ne dedi duydun mu? Antik tiyatromu? Evet. Ben biliyorum yerini. Kadını elimizde koymuş gibi bulabileceğiz demekti. İşte buna çok sevindim. Hadi daha fazla zaman kaybetmeden diğerlerine de haber verelim. Ben de bu kadar kolay olacağını hiç düşünmemiştim. Tamam, bunu düşüneceğim dostum. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Adam telefonu kapatıyor. Bizi fark etmeden kaçalım. Hey! Kim var orada? Eyvah bizi gördü. Çabuk koş güven. Size diyorum. Çabuk buraya gelin. Düşünsenize adam şifrenin çözülemeyeceğini söylüyordu. Çok güldüm çok. Acaba ne diye ilan verecek ben de bunu merak ediyorum. Peki köpek ne oldu abi? Zavallı hayvancık bir daha çikolata verir umuduyla Tutku'nun yanından ayrılmadı. Ay canım gerçekten de ne kadar sevimliydi. Böyle işlere karışanların köpekleri hep vahşi görünüşü olur sanırdım. Doğru bu küçücüktü. Kaçarken az daha üstüne basacağım sandım. Aa, siz sahiden delirmişsiniz. Ya yakalansaydınız ne olacaktı? Doğrusu bir an korkudan öleceğim sandım Simge. Adam arkamızdan bağırırken kendimizi sokağa zor attık. Ben de korktum. Yine de halimiz çok komikti. Neyse ki atıldığımız tehlikeye değecek bilgilerimiz oldu. Doğru. Yarın ilk işimiz gazetelere bakmak olmalı. Tabii önce kraliçe adayı kurtarmalıyız. Biz mi? E, tabii ki biz. Artık kadının nerede olduğunu bildiğimize göre durmamız anlamsız. Hayır. Kurtarmayı falan unutun arkadaşlar. Sizi beklerken başınıza gelebilecekleri düşündükçe nasıl korktuğumuzu bilemezsiniz. O yüzden bu konu artık kapandı. Evet Simge doğru söylüyor. Ya size bir şey olsaydı ne yapardık söylesenize. E, ne yani boşu boşuna mı uğraştık? Evet. Ben kendi adıma bu işten vazgeçmiyorum. Madem korkuyorsunuz sizler karışmayın. Ben de korkmuyorum. Ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırım. Uf Tutku gerçekten de çok inatçısın. Annem bilse çok kızacak. Ama seni yalnız bırakamam. Ne yapacaksak yapalım da bitsin artık bu serüven. Ben de ben de varım. Aa, şey bilemiyorum iyi mi yoksa kötü mü yapıyoruz ama... ...sizi bırakmaya da gönlüm razı olmuyor. Madem beraber başladık beraber sonuçlandıralım bu işi. Eee bir tek ben mi kalacağım? Ne kadar korksam da sizlerden ayrılma. Tamam o halde. Bu gece antik tiyatroya gidip gizli geçidi arıyoruz. Neden gece? Gündüz gitsek olmuyor mu? Hı -hı. İyi de doğa. Gündüz orada birçok turist olur. Onları sezdirmeden araştırma yapamayız. E, ayrıca o adamlar turistlerin arasında olursa fark edemeyiz. Antik tiyatroda bizden başka kimsenin olmadığından emin olmamız gerek. Peki gece gelirlerse ne yapacağız? E bu daha iyi ya. Böylece geçidin yerine aramamız da gerekmez. Kolaylıkla bulmuş oluruz. <gülüyor> ya tabii tabii. Adamlar da bizi kolaylıkla bulur. Endişelenmeye <gülüyor> gerek yok. Orada saklanabileceğimiz birçok yer var. Adamların gitmesini bekler. Geçide öyle gireriz. Unutmayın. Hepimiz çok dikkatli olmalıyız. Şimdi hepimize birer el feneri gerekiyor. Ama ondan önce evdekilerden izin almalıyız Tutku. Bakalım kabul edecekler mi? E, eğlence parkına gittiğimizi söylersek itiraz etmeyeceklerdir. Zaten antik tiyatroya da çok yakın. O zaman hadi kalk Tutku. Annemleri daha fazla merak ettirmeden eve gidelim. Yoksa gece çıkmamıza asla izin vermez. Haklısın. Bir an önce gidip hazırlıklarımızı da yapalım hadi. Yemekten sonra bizim kapının önünde buluşuyoruz tamam mı? Merak tamam, etme ben. geç <Gülüyor> Bu yerde olduğumuzdan emin misiniz? Burada gizli bir geçidin olabileceğini hiç sanmıyorum. Ama adam öyle dedi telefonda. Öyle değil mi Güven? Evet. Antik tiyatro dediğini çok iyi duyduk. İyi de nasıl bir şey aradığımızı ben pek anlamış değilim. Yani kapıya benzer hiçbir şey rastlamadık. Canım kapı olmaz zaten. Hemen fark edilmeyecek bir oyuk ya da yer altına açılan bir kapak aramalıyız. Hmm. Abi ben çok Burası çok ürkütücü bir yer. Sanki her taşın her sütunun arkasından biri çıkacak sanıyorum. Aaa saçmalamayın arkadaşlar. Ne var korkucak? Bir şey geçti başımın üstünde. <gülüyor> Sanırım bir yara saydı evde. Buralarda çok var biliyorsun. Hmm, bakın şu karşıdaki yarım daire şeklinde sıralanmış basamaklar seyircilerin oturduğu yer. Ben oraya gidiyorum. Belki geçit oradadır. Hem bakalım seslerinizi duyabilecek miyim? Ta oradan nasıl duyacaksın ki Tutku abla? İşte bütün güzelliği de bu Güneşciğim. Böyle yerleri yaparken en üst basamaktan bile oyuncuların seslerinin duyulması düşünülmüş. Deseniz de o dönemlerde bile sanatla bilim iç içeymiş. <gülüyor> Gerçekten ne bizim gibi bilgisayarları ne de laboratuvarları varmış. Ama yine de yaptıkları inanılır gibi değil. Hey çabuk buraya gelin. Bir şey buldum galiba. Ne oldu? Ne buldun Evrim? Bak işte yere gömülü madeni bir halka. Yaşasın galiba bulduk. Hadi yukarı çekelim. Ha, durun ben sizden daha kuvvetliyim İstersen yardım edelim Güven Bunu demiştin değil mi Geldi? <gülüyor> Ama bu sadece kalın demir çubuğa bağlı bir halka hmm. oh, Boşuna sevindim demek ha? Kim getirip böyle şeyleri buralara bırakır ki? Çocuklar bence bu iş yarına kalsın Gün ışığında her şeyi daha rahat görürüz Haklısın Simge Hiç olmazsa neyin nerede olduğunu anlar ona göre hareket ederiz Evet Sonra... evet öyle yapalım zaten çok yorgunuz Ne yoksa gidiyor muyuz? Ne hani eğlence parkına doğrayacaktık. E ona da başka Güneş. zaman geliriz Güneş'cim. Daha bitirmemiz gereken çok iş var. Biliyor musun Bülent? Bu tatil yerinde en çok hoşuma giden... ...denize bakarak sakin sakin kahvaltı yapmak. Haklısın hayatım. Şehrin o keşmekeşinden sonra burada insan kafasını dinleyip kendine geliyor değil mi? Keşke bütün yıl burada yaşayabilsek Ben kendime kahve yapacağım sen de ister misin? Teşekkür ederim canım istemiyorum Kızlar uyanıncaya kadar biraz gazetelere göz atacağım Bakalım dünyada neler olmuş Sanırım geç kaldın bak biri uyanmış bile Günaydın Oo, Kimleri görüyorum nerelerdesin Tutkucuğum Geldiğinden beri doğru dürüst yüzünü göremedik Hülen karışma çocuklara Bırak gönüllerince eğlensinler <gülüyor> Tamam tamam Sadece bu iki kızı çok özledim Onu söyleyecektim Neyse ben şurada kendi kendime gazetemle oyalanırım Evet omletleriniz hazır Tutkucuğum simge de kalktı değil Evet teyzecim kalktı Elini yüzünü yıkıyordu ...ee bugün için yapılmış bir programınız var mı? Ee, şey... ...daha konuşmadık ama yaparız bir şeyler elbet. Şu ne? Şu habere bak. İnanamıyorum. Vah vah vah vah. Çok üzüldüm çok. Ay ne oldu Bülent? Neye inanamıyorsun? Günaydın. Günaydın Simge. Çabuk yemeğe başla yoksa teyzemin harika omletini tek başıma bitireceğim. Yemeği boş ver şimdi. Babamdan gazeteleri nasıl alacağız onu düşün. Ne bileyim ben baksana önemli bir haber varmış. Onu okumadan bize vereceğini hiç sanmıyorum. Hani benim çok sevdiğim yazar Alper Eylem var ya o da tatil için buradaymış. E, ne var bunda üzülecek? Ne olacak hayatım? Adam yeni romanının bütün notlarını kaybetmiş. Eğer bulamazsa yeniden yazmak zorunda kalacak. Notlar mı? Nerede kaybetmiş baba? Burada kaybetmiş kızım. Bakın üç yıldır bu konu üzerinde araştırmalar yaptığını söylüyor. Onca emeği uçup gitti. Kim bilir kim buldu, kaldırıp nereye attı. Çok üzüldüm gerçekten de. Okurlar yeni bir kitabı basılsın diye sabırsızlıkla bekliyor. Şey Bülent enişte ne hakkında kitaplar yazıyor bu adam? Bilim kurgu yazıyor tutkucu. Yani sizin anlayacağınız aslında olmamış ama... ...bilim ilerledikçe olma olasılığı çok yüksek konular seçiyor. Düş gücü çok geniş bir yazar o. Tutku... Sence elimizdeki notlar bu yazara ait olabilir mi? Olur mu olur. Hadi çabuk ye gidip bizim çocuklarla bu konuyu konuşalım. Ah! Eğer bulan olursa götürsün diye adresini de vermişler. Ne dersin şöyle? Geçmiş olsun diyelim mi? Hem bendeki birkaç kitabını da imzalatırım. Gidelim Bülentciğim. Alper Bey'i ben de beğenerek okurum. O Evrenin Bekçileri adlı romanını hala unutamadım. Anne biz çıkıyoruz. Kızım daha yeni uyandınız. Biraz bizimle oturun. İyi de bugün için arkadaşlarla sözleştik. Gitmezsek çok ayıp olur. Söz bak yarın bütün gün sizinle olacağız anneciğim. Evet Hadi teyzeciğim yarın bütün gün sizinle olacağız. Tamam tamam gidin ama baban sizi özlemekte haklı. <gülüyor> güle güle kızlar. Arada sırada mektup yazın olmaz mı? Döndüğünüzde yaşlanmış olursak şaşırmayın lütfen. <gülüyor> Aman babacığım ne kadar da abartıyorsun. Hadi Tutku yürü. kalın. Merak etmeyin geç kalmayız. Bak. Durun, çekiştirmeyin arkadaşlar. Şimdi gazeteyi yırtacaksınız. Hadi Tutku sen de buluşuyoruz ya. Tamam arıyorum. Ha, işte burada. Bu da Alper Bey'in resmi. Aa, bu adam Of, kafam iyice karıştı. Bahçesine girdiğimiz adam bir yazar mıymış? Evet, durum onu gösteriyor Güven. Yani boş bir serüvenin peşine düştük, öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> boş moş ne fark eder ki? Heyecanla birkaç gün geçirdik ve sonunda kraliçe adanın tutsak olmadığını öğrendik fena. <gülüyor> Yaşayırım. Gerçekten en güzel sonucu sen söyledin. Peki, şimdi ne yapıyoruz? <gülüyor> Yapacağımız tek şey deftere hemen götürüp yazara vermek. Tabii ya, bir an önce götürelim. <gülüyor> Ama... Şifreyi çözdüğümüzü Alper Bey'e söylemeyelim. Olmaz mı arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Elbette söylemeyeceğiz. Ay, çok heyecanlıyım. Umarım evdedir. Bak Güven, köpekçik nasıl da kuyruk sallayıp kokluyor. Sanırım bizi tanıdı. Merhaba güzelim. Sahibi evde mi bakalım? Hoş geldiniz çocuklar. Bir şey mi istemiştiniz? Aa, evet efendim. E, gazetedeki haber üzerine geldik. Galiba bizde size ait olan bir şey var. Kayıp defterim mi yoksa? Hadi içeri gelin. Size bir şeyler ikram etmek istiyorum. <gülüyor> Ben Güven Aa Güven merhaba Nasılsın güneş nasıl Teşekkür ederim hepimiz iyiyiz e, Haberin var mı Alper Bey'in kitabı çıkmış Ne gerçekten mi Ne kadar da çabuk Evet adı da Baltalı Kule'deki Esrar Kitabın giriş bölümünde de hepimize tek tek teşekkür ediyoruz <gülüyor> İşte buna çok sevindim Hemen gidip ben de almalıyım Ne tatildi ama Hiç böyle bir şey olacağı aklıma gelmezdi Dilerim gelecek yıl yine beraber oluruz